50 günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz, günleriniz aydınlık olsun, bereket olsun, huzurlu olsun diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, merhameti üzerinize olsun. Tüm inananların üzerine olsun. Alemi İslam'ın fertlerinin veya İslam'dan habersiz olanlara da inşallah Cenab-ı Hak bu bereketten, bu huzurdan inşallah lütfeylesin diyoruz. Ve programımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle başlıyoruz. Hazreti Hüzafe'den radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar bize iyilik yaparsa, biz de iyilik yaparız. Eğer haksızlık yaparsa, biz de haksızlık yaparız diyen şahsiyetsiz insanlardan olmayın. Tam tersine, kendinizi insanlar iyilik yaparsa iyilik yapmaya, kötülük yaparlarsa da haksızlık yapmamaya alıştırın. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler.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 Hazreti Aişe radiyallahu anheden şöyle rivayet ediliyor. Resulullah'a aleyhissalatü vesselama, Ya Resulallah iki komşum var, bir hediye verecek olsam önce hangisini tercih edeyim diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam kapısı sana en yakın olanı buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz, Efendimiz'e soruyor. Ya Rasulallah, iki komşum var bir hediye verecek olsam önce hangisini tercih edeyim diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam kapısı sana en yakın olanı tercih et buyurdu. Deniliyor hadisi şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet değerli dinleyiciler geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı kısmet. Yaşlı ve spor giyimli bir adam, son model arabasını deniz kenarına çekmiş, portatif şezlonguna kurularak, yurt dışından yeni getirdiği oltasını denemeye başlamıştı. Fakat, kısmetli bir adam sayılmasına rağmen, her nedense tek bir balık bile tutamıyordu. Yaşlı adam, Hemen yanı başındaki büfeden aldığı sosisli sandviçini soğuk kolası eşliğinde yerken yan tarafına genç bir balıkçının yanaştığını fark etti. Giyinişinden çok fakir olduğu anlaşılan adamın bir poşet içinden çıkarttığı oltalar yer yer düğümlenmiş ve her biri farklı boylarda olan iğneleri paslanıp körelmişti. Yaşlı adam can sıkıntısını giderecek bir eğlence bulmuş olmanın mutluluğuyla balıkçı arkadaşını seyrederken onun bir anda heyecanlandığını fark ederek gülümsedi. Alel acele çekilen Mesina'nın ucunda mutlaka delik bir postal olmalıydı. Ancak yaşlı adam biraz sonra hayretinden şaşkına döndü. En az yarım kiloluk bir balık oltanın ucunda çırpınıp duruyordu. Genç adam besmele ile çıkarttığı balığı temiz bir poşete koyduktan 5-10 dakika sonra ikincisini de yakaladı. Yaşlı balıkçı etrafa parıltılar saçan polyester oltasını boşuna sallayıp dururken yan gözle arkadaşına bakıyor ve böyle bir tesadüfe bir türlü ihtimal veremiyordu. Fakat adam üçüncü balığı yakaladığında Merakını yenemeyerek ayağa kalktı ve ona doğru yanaşarak. Bu kadar kötü bir oltayla nasıl avlandığınızı anlayamadım dedi. Bu işin sırrını söyler misiniz? Genç adam tuttuğu balıkları yeterli bulmuştu. Oltasını yavaş yavaş toplarken bu işin sırrı balık tutmam için Allah'a dua eden yavrularımdır efendim diye cevap verdi. İki gündür ekmekten başka bir şey yiyemediler de. İhtiyac sahibine o ihtiyacı gören, ihtiyaç sahibini de gören Cenab-ı Hak, imkansızlıklar içerisinde bile olsa, hani diyoruz ya biz aciziz, ama bir kudrete mutlaka dayandığımızdan dolayı çok güçlüyüz. Biz fakiriz, ama. Allah'a dayandığımızdan dolayı zenginiz. Biz zayıfız. Ama her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten bir Halık-ı Zülcelal'in önünde erpençe divan durduğumuzdan dolayı her şeye muktedir olabiliriz eğer o isterse. Bu noktadan çok güçlü kendini zanneden insanlar Elindeki imkanlarla, yetkilerle, makamlarla, servetlerle Allah'a dayanmayan hangi insan, hangi millet, hangi topluluk olursa olsun onlar yok olup bitmeye mahkumdurlar. Ama elindeki bütün imkansızlıklara rağmen ona dayanan, ona sarılan ve onun rızası için yaşayanlar şu anda fakir, garip. Kimsesiz, güçsüz, kuvvetsiz görünseler bile istikbalde güçlerinin, kuvvetlerinin, seslerinin duyulmadığı yer kalmayacaktır. Bundan 1400 sene önce gelen yetimler yetimi Hazreti Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem. O kimsesi yoktu. Annesini, babasını küçücükken kaybetmiş, ve ona destek olacak, ona her türlü yönden destek verecek bir güç, bir kuvvet yoktu. Ama o öyle bir güce, öyle bir kuvvete dayanmıştı ki, her şeye gücü yeten biriydi o, Allah'tı Celle Celaluhu. Onun için her zaman ifade ediyorum, yine ifade edeceğim, o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Bunu niçin ifade ediyorum biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Bunu gerçek manada idrak edelim diye. Sadece bu satırlarda kalmasın, sadra insin diye. Sadece dilde kalmasın, ağızda kalmasın, kalbe, ruha insin, beyne yerleşsin diye. Çünkü o olursa, hikmeti de iktiza ederse bütün halklara da kabul ettirir ama o razı olmazsa bütün halk kabul etse bile bunun hiçbir tesiri yoktur. Çünkü kalpler kafalar Allah'ın elinde. Hani diyor ya iman hem güçtür hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainatın meydan okuyabilir. Bunu iyice bir yoğurup iyice bir Beynimizin bütün guddelerine, bütün serelerine, bütün cidarlarına Tabiri caizse bir evin duvarları gibi, çimentosu gibi, kumları gibi Nakşettirmemiz lazım, işlettirmemiz lazım Çünkü bugünkü insanımızın, mümin ve Müslümanımızın en büyük problemlerinden birisi Ümitsizlik Dünya düzelmez E canım zaten kıyametin bütün alametleri de yerine gelmiş, biz kıyameti bekleyelim yani adam çalışmasına gerek yok, hizmet etmesine gerek yok manasında... ...kendi tembelliğine bir mazeret bulmuşçasına öyle bir hava içerisine girmesi en büyük problemlerden birisi. Onun için ona inanan, ona güvenen katiyen ümitsiz olamaz. Hadiselerin karşısında yenik düşemez. Hadiselerin, meselelerin, olayların altında ezilip kalmaz. Çünkü insan, çünkü mümin Allah'a inanmış, Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmuştur. Ona inanan, Efendimiz'e tabi olan katiyen ne dünyada, ne de ukbada, hiçbir meselenin altında kalıp ezilmemesi iktiza eder. Evet, yine bugün de değerli dinleyiciler sizlerle, Kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Basiret ve Firaset tepesinde Bir otağımızı Kurup sizinle beraber Bir Seyir Yapıp Bu tepenin Üzerinde Bir müşahede etmek Bu tepenin hususiyetlerini Müşahede etmek istiyorum Tabi Bunları sizden paylaştıkça Sizler de belki diyeceksiniz Yahu bu kalbin Ne zümrüt tepeleri varmış Evet doğru Çünkü kalp Bir beyti hüda Cenab-ı Hak Arıza sığmamış Ama müminin kalbine sığmış İşte o kalbi temiz tutmak O kalbi Eğer bulaşmışsa Pisliklerden Günah kirlerinden temizlemek Ve Rabbimizin tecellisine mani olacak hususiyetlerden arındırmak iktiza eder Çünkü Allah kalplere bakıyor değerli dinleyiciler Boyumuza, posumuza, malımıza, mülkümüze Makamımıza, şanımıza, şöhretimize değil Allah kalplerimize bakıyor Kalplerimizdeki duygu düşüncemize ve o kalbin duygu düşüncesinin aksi olan, yansıması olan, aksettiği kadar hayatımızdaki amellerimize, ibadetlerimize bakıyor. Amel ve ibadet yoksa kalpteki temizlik zaten çok zor ve muhafaza edilmesi de mümkün değil. Kalp temizliğiyle, kalp saffetiyle amel, ibadet ikisi etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün. Eğer ki ibadetsiz, amelsiz kalp temizliği olabilecek olsaydı, efendimiz hayatında öyle bir yaşardı. Ama sabahlara kadar ibadet etmesi ve Hazreti Ayşe validemizin "Niçin bu kadar kendini eziyet ediyorsun? Gelmiş, gelecek bütün günahların affedilmiş ve sen cennetle müjdelenmiş olmana rağmen sabahlara kadar niçin ibadet ediyorsun?" sorusuna ya Ayşe bana bu kadar nimetler veren Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı? Cevabı yine bu da bir kalp saffetinin, samimiyetinin, duruluğunun, temizliğinin bir ifadesi olsa gerek. Evet değerli dinleyiciler, işte bugünkü kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Basiret ve Firaset Tepesi'ni sizlerle beraber inşallah paylaşalım sözlüklerin idrak, fetanet ve delil ve şahit kelimeleriyle karşılamaya çalıştıkları basiret kamus ve tarifat kitaplarında kalp gözünün açıklığı idrak genişliği daha başlangıçtayken neticeyi görüp sezme ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme istidadı olarak tarif edilmiştir. Mesela bunu beraber sizle paylaşınca aklıma bir anlaşması geldi. O müthiş basiret ve firaset sahibi Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir anlaşmasında eğer evlerinizde İslam tarihi veya peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar varsa bu programdan sonra açın uhudeybe anlaşmasını bir okuyu verin. Onun şartlarını bir okuyu verin. Şartlar zahiri olarak efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın kabul ettiği şartlar müminlerin aleyhine gibi görünüyor. Çok ağır şartlar. Hatta o zaman daha Müslüman olmamış Süheyl bin Amr Hazreti Ali Efendimiz'le anlaşmayı yazarlarken, Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın Resulü Muhammed'le diye başlayınca, Bir dakika diyor Süheyl, Ben zaten onun Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsem mesele kalmaz diyor. Sen onu sil diyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed'le diye yazacaksın. Onun peygamber olduğunu yazmayacaksın. Allah'ın Resulü ibaresini yazmayacaksın diyor. Tabi o yiğit insan, Hazreti Ali Efendimiz bakın, ben yazmam diyor, yazmıyor. Efendimiz alıyor, ver diyor ben yazayım. Ve kendisi yazıyor Efendimiz. O kadar ağır şartlara rağmen kabul ediyor. Niçin? Çünkü Hudeybiye anlaşmasından sonra, müminler ve Müslümanlar için çok ciddi bir fütahat başlıyor. Ve tarih kitaplarının ifadesine göre, Hudeybiye Anlaşması'na kadar geçen süre içerisindeki zamanda olan Müslüman sayısından daha fazla, o Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra olan iki yıl içerisinde kat ve kat Müslüman olma sayısı fazlalaşıyor. İşte bu meseleyi görme feraset. Mesela yine Mekke yakınlarında Efendimiz ve ashabı, Kabe'yi ziyaret etmek için geldiklerinde tekrar dönerlerken Hazreti Ömer kalkıyor radıyallahu anh sen diyor bize Kabe'yi ziyaret edeceğiz dememiş miydin? evet demiştim diyor ama illa bu sene dememiştim diyor Efendimiz ve Kabe'yi ziyaret etmeden dönüveriyorlar Hazreti Ömer Efendimiz hatta sonra yıllar sonrası hep o ifadesinin ...neticesinde bir iş burukluğu yaşamış... ...bir pişmanlık yaşamış... ...ama Hazreti Ömer bile... ...o büyük insan... ...bakın o felaseti yakalayamamış... ...o basireti elde edememiş... ...ama Efendimiz... ...gerisin geriye dönüyor... ...Kabe'yi ziyaret etmeden... ...evet... ...kalp gözünün açıklığı... ...idrak genişliği... ...daha başlangıçta iken neticeyi görüp sezme ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme istidadı olarak tarif edilmiştir. Gönül erlerinin muhaverelerinde basiret bir başka derinlik ve ihataya ulaşır. Şöyle ki o tefekkür ve ilhamın rehberliğinde biricik irfan kaynağı eşyanın hakikatını kavramada ruhun ilk idrak mertebesi Aklın, renk, şekil ve keyfiyetlere takılıp kaldığı noktalarda ruhi değerleri görüp tespit eden bir vicdani şuur ve ilahi tecellilerle nurlanmış, zat-ı uluhiyetin ünsiyeti ziyasıyla sürmelenmiş öyle bir idraktır ki, idrakların yalınayak, baş açık hayallerle yorulup bitap düştükleri vadilerde o, delil ve şahide ihtiyaç duymadan, Eşyanın perde arkası sırlarıyla Halvet olur Ve aklın şaşkın şaşkın Dolaştığı yerlerde gider Hakikatler hakikatine ulaşır Basar Allah'ın Nur efşan bir sıfatıdır Her Mustaid'in basireti de Nahnu Qasemne beynahum, Zuhruf suresi 32. ayette ifade edildiği gibi aralarında taksimi yapan biziz mizanıyla bu ilahi sıfattan hissesi ölçüsündedir. Böyle kaderi bir tecellide en büyük hisse ile bu lahuti kaynaktan kana kana istifade edip sonra da ruhunun ilhamlarını arkasında saf bağlamış bendelerinin sinelerine boşaltma mazhariyetinin biricik siması hak tecellilerinin mücella aynesi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mevzuda onun eşi menendi yoktur. Yusuf suresi 108. ayetin mealinde de ki işte benim yolum. Ben Allah'a körü körüne değil basiret üzere davet ediyorum. Bana tabi olanlar da öyle. Beyanı Nebiler Sultanı ve arkasındakilerin bu ilahi mevhibe ve onun varidatından istifadelerinin azametine işaret etmektedir. Bu ışıktan idrak sayesindedir ki, miracın kutlu yolcusu idraksizler için hemen her zaman anlaşılmaz bir ama sanılan varlığın perde arkasını, hem de bir solukta gezip gördüğü, bir kitap gibi mütalaa etti İman rükünlerinin misali levhalarının sergilendiği Gayb yamaçlarında dolaştı Kader kalemlerinin yürekleri hoplatan nameleriyle ürperdi Huri gırman teşrifatçılığına uğrayıp geçti Ne mekan var anda ne arzu sema duygularının Musikileştiği noktada Necm suresi Dokuzuncu ayetin mealinde ifade edildiği gibi iki yay arası kadar hatta daha da yakın nefehatiyle istikbal edildi ve armağanlandırıldı. Bazen basiretteki temaşa zevki firasetle ayrı bir derinliğe ulaşır ki o zaman idrak tevilül ehadise yani eşyanın melekuti yönlerine nüfus ve hadiselerin yorumu uyanır ve ruh Üç buğudlu şu mekanda birkaç buğudu birden yaşamaya başlar. Derken vicdan, varlığın gören gözü, atan nabzı ve kavrayan aklı olur. Sezme, anlama manalarına gelen firaset, idrakin iz anlaşması ve basiretin daha da derinleşmesi demektir. Hak nurunun tecellisine açık firasetli gözler, Gölgelere aldanmayan, Öyle ay yüzlülerdir ki, Basiretlerinin nuruyla, En karanlık zeminde dahi, Her şeyi apaçık görür, İltibasları aşar, Benzerliklere takılıp kalmaz, Cüz'iyatın esiri olmaz, Kamışın içinde şekeri, Suyun ruhunda, Oksijen ve hidrojeni, Birden müşahede ve idrak eder, Ve gönlü hep, Fark ikliminde dolaşır. İnsan simasından kainat çehresine kadar her nokta, her kelime, her satır. Hicr suresi 75. ayetin mealinde ifade edildiği gibi elbette bunda basiret ve firaseti olanlar için ibretler vardır. Gölgesinde seyahat edenlere çok manalı birer lafız, Hatta birer kitaptır. Evet, müminin firasetinden korkun ve titreyin. Çünkü o, Allah'ın nuruyla nazar eder sırrıyla her tarafı görebilecek bir tarassut noktasına oturmuş, bu yüksek kametler eşyanın hakikatıyla temasa geçer, varlığın perde arkası çehresine muttali olur. Her şeyin gerçek yüzünü ortaya koyarak hadiselerin yüzlerine nur saçar. Ve ömrünü kara delikler etrafında geçirenlere rağmen, Hep firdevsi yamaçlarda zevkten zevke koşar dururlar. Gözleri firasetle açılıp kapanan bir ruhun nazarında, Varlık yaprak yaprak bir kitap, Canlı cansız bütün eşya binbir mana ile ışıldayan kelimeler, Varlığın çehresi ve insanların simaları, aldatmayan birer beyan olurlar. Gönül erleri o kitabın tekvini ayetlerinden, o ayetlerin nur murefşan cümlelerinden, her gözün göremediği, her kulağın işitemediği öyle şeyler duyar, öyle şeyler görürler ki, en muhteşem dimalar dahi tasavvurundan aciz kalır. Her müminin derecesine göre, gözlerin görmediği, Kulakların işitmediği ve hiçbir insanın tasavvur edemeyeceği sürprizleri, Onlar her lahsa burada duyar, sezer ve zevk ederler. Şimdi tabi, Firaset ve basiret çok önemli iki husus değerli dinleyiciler. Mümin basiretle olmalı, Mümin ferasetle hareket etmeli, Mümin gününü yaşayan insan olursa, yarınını öbür gününü hissedemez göremez planını programını ona göre ayarlayamaz ama işte demek ki bu da Cenab-ı Hakk'ın insana ayrı bir lütfu o ufku ne kadar genişletebilirsek bu tepeyi ne kadar idrak edip ihya edebilirsek ne kadar yükseltebilir yüceltebilirsek Cenab-ı Hak bizim bakışımızı o şekilde derinleştirecek ve basiretimiz artacak, feraset içerisinde tavır ve davranışlar yapan bir insan olacağız. İşte bu noktadan Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman ya şunu da şöyle yapmasaydı dediğimiz bir an yoktur. Çünkü o Allah'ın nuruyla gördüğünden dolayı, basiret ve firaset onda tam tecelli ettiğinden dolayıdır ki, onun hayatında keşke yoktur. Yine asrın mütefekkiri, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine baktığımız zaman, basiret dedik ya, firaset dedik ya hani, o kadar eziyetler, o kadar zulümler, o kadar haksızlıklar, o kadar suçsuz yere yargılamalar, kendi ifadesi ömrüm memleket zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçti diyor. Ama buna rağmen bakın, hani insanın diyesi geliyor yahu yaptığı bir şey olsa bari. Şu milletin imanını kurtarmaya vesile olmaktan başka bir gayesi, bir hedefi, bir işi olmayan bir insan Allah aşkına. Ve şu dünyadan göç edip giderken de Hiçbir şeyi olmadan Bir metrekare toprağı olmadan Herhangi bir şirketi şirketler topluluğu olmadan Herhangi bir ailesi olmadan Eşini çocuklarını olmadan Şu dünyadan sadece Kendisiyle giden bir insanın ne suçu olabilir ki? Ama buna rağmen bütün tazikatların olduğu, bütün haksızlıkların yapıldığı bir dönemde ki insanımız maalesef bunu bir takım güçler de tahrik ederek, bunu kendilerine bir vesile sayarak, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile şey Said isyanını karıştırarak, biraz da okumayan insanlarımıza kulaktan duyma yanlış yönlendirmeler yaparak, Üstad Hazretlerinin ismini Şeyh Said İsa'nı ile karıştırmışlardır. Bunu anti parantez arz ettim. İşte bir dönemde geliyor bazı aşiret reisleri. Doğuda bir güç kuvvet oluşturarak o dönemde devlete karşı ayaklanma, hesaplaşma veya kendilerine göre savaşma niyetiyle bir araya gelelim. Kendi haklarımızı koruyalım gibi ifadelerde bulunurken, Üstad Hazretleri altı asır İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir neslin ecdadın torunlarına kılıp çekilmez diyerek, ileride bu milletin İslam adına yapacağı hizmetleri adeta basiret ve firasetiyle görerek, orada o olabilecek ayaklanmaya, isyana karşı set olmaya çalışmış, ve onu Allah'ın izniyle önlemiştir. Bu bir basiret işidir bakın. Bu bir firaset işidir. Bu da Allah'ın nuruyla görme meselesidir. Evet değerli dinleyiciler. Bu noktadan... ...günümüzün mümini Müslümanı... ...daima basiretli olmalı. Hissi davranmamalı. Heyecanlı davranmamalı. Çok böyle ani fevri hareketlerle içinde bulunduğu hizmet veya hizmetlere içinde bulunduğu dine zarar verici hareketler yapmamalı. İşte mümin basiretle, firasetle hareket etmeli ve mümin gününü yaşayan insan değildir. 100 sene sonrasını, 200 sene sonrasını düşünmek iktiza eder. Onun için hiçbirimiz Efendimiz'den haşa daha izzetli, daha şerefli değiliz. Ama düşünün ki Mekke'de başına işkembe koymuşlar, yüzüne tükürük atmışlar bağışlayın. Bilselerdi neye tükürdüklerini önce kendi sinelerine tüküreceklerdi ama bilmiyorlardı. Her türlü eza ve cefayı ona ve ona tabi olanlara reva görmüşler. Allah aşkına düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? 13 yıl Mekke'den bir Taif yolculuğu var. Çocuklar taşlıyorlar, taşlattırıyorlar Taif'te. Her anı ve sonrasında Mekke'den Medine'ye hicreti bile ayrı bir hadise. Arkasına takipçiler düşüyor. Ben bunu anlatırken gözünüzle şöyle bir hayal edin diye ifade ediyorum. Bir canlandırın diye ifade ediyorum. Bir tarafta elinizi kaldırdığınız zaman, dua veya beddua ettiğiniz zaman geri çevrilmeyecek bir konumda olacaksınız. Bir tarafta da böyle eza, cefa, zulüm, haksızlığın daniskası size yapılacak ve siz beddua etmeyeceksiniz. Allah'ım onlara hidayet et, zira bilmiyorlar diyeceksiniz. Anlıyor musunuz meseleyi? 13 yıl nasıl sabredildi? Nasıl hazmedildi? Nasıl her şey sineye çekildi? İşte bu noktadan... ...bazı meselelerde... ...mümin çok temkinli... ...çok dikkatli... ...çok tedbirli davranacak... ...hani nasıl... ...abdestsiz namaz olmaz... ...tedbirsiz... ...Allah yoluna hizmet olmaz... Bir dönem ki o dönemleri hatırlarsınız siz, sokaklarda yürüyüşler yapıldı, sloganlar atıldı, duvarlara yazılar yazıldı. Ama Efendimizin hayatına bir bakalım, hayatını bir okuyalım. Allah Resulü'nün Mekke duvarlarına, Medine duvarlarına yazılar yazdığı görülmüş müdür Allah aşkına? Slogan attığı, bağırıp çağırdığı görülmüş müdür? İslam Mekke'de nasıl yayıldı? Erkam bin Erkam'ın evinde insanlar binbir badirelerden geçerek Erkam bin Erkam'ın radıyallahu evine geliyorlar. Orada gelen ayetleri Efendimiz'den dinliyorlar. Ayet ayet ve sonrasında orada ayetler tefekkür ediliyor. Ve sonrasında o evden çıkarken de yine temkinli, dikkatli ve bir bir tane tane insanlar çıkıyor ve Hz. Ebu Bekir Efendimiz yıllar sonra öyle diyordu Hz. Ali Efendimiz'e ya Ali daha sen çocuktun o dönemde biz bir yere girdiğimiz zaman çıkma ümidini kaybetmiştik oradan çıktığımız zaman da tekrar oraya girme ümidi yoktu diyor yani her an öldürülebilirdik manasında ama sen daha o zaman küçüktün, çocuktun ya Ali diyor. Bu noktadan değerli dinleyiciler, fevri hareket etmek, heyecanla bazı meseleleri, hani sırtımızda bir yumurta küfesi olması edasında, çok temkinli, çok dikkatli, çok hassas hareket etmek lazım. İfadelerimizin nelere mal olacağını çok iyi bilerek, Ağzımızdan çıkan sözlerin Sadece bizimle Alakalı olmadığını içinde bulunduğunuz Camiaya mal edilebileceğini Biraz daha geniş dairede Müminlere ve Müslümanlara Alemi İslam'a mal edileceğini Hesaba katarak Çok temkinli Çok dikkatli Çok basiretli ve firasetli olmak iktiza eder Çünkü Öğrendiğimize Duyduğumuza, işittiğimize ve söylenenlere göre bakın bugün dünyanın süper güçlerinden birisi olan bir ülkenin 100 yıllık, 200 yıllık, 250 yıllık planları var. Biz varalım 5 yıllık kalkınma planını hesap edelim, onu uygulamaya çalışalım. Elin oğlu 100 yıl sonra hangi ülkeyi işgal edecek, hangi ülkeyi bir diğer ülkeye katacak? Hangi ülkede neler yapacak Kendisinin stratejisi ne olacak Yüz yıl sonra iki yüz yıl sonra Bunun planını şimdiden kurmuş Ve o planı tatbik etmeye çalışıyor e, Mümin basiret insanı olarak Bazı dengeleri bazı güçleri çok iyi hesaba katmak lazım Evet Bu noktadan Hani Mevlana Hazretleri başka bir ifade için anlatır ama ben biraz değiştireyim. Bir gün ormanda bir arslan, bir kurt, bir tilki bir araya gelirler. Bir anlaşma yaparlar. Herkes ormana dağılacak. Herkes tuttuğunu tutacak, avlanacak. Sonra gelecekler, paylaşacaklar. Anlaşırlar böyle bir ortaklığa. Ve bu üç ortak dağılır ormana. Sonrasında ortaya bir geyik gelir. Bir dağ keçisi, bir de tavşan gelir. Arslan der ki, kurt kardeş şunu bize bir pay et bakayım. Kurt şöyle bir bakar, bir de arslana bir de tilkiye bakar. Efendim bunun payını ne hacet? Geyik sizin, dağ keçisi benim, eh tavşan da tilki kardeşin. Aslanın hiç hoşuna gitmez. Halbuki üç ortak aynı şekilde koşturmuş ve kim ne yakalamış onu da biz bilmiyoruz verilen misalden. Esas anlatılmak istenen mesele başka ama işin aklı ve mantiki yönü kurdun çözümü gibidir ama arslanın boğuşuna gitmemiştir. Hele yanıma geldi kurda. Kurdun beynine pençesini bir vurunca beyni darmadağın olur. Tilkiye der ki, tilki kardeş şunu bize bir pay et bakayım. Tilki bir kurda bakar, bir arslana, bir de yatan hayvanlara ''Efendim sen şimdi çok mısındır? sen önce geyi ye, akşamına da dağ keçisini ye, sabahına da tavşanını ye, senden kalanlarla da ben idare ederim.'' der. ''Aferin Bedir Arslan, aferin Betik, böyle bir taksimatı nereden öğrendin? Şu yerde yatan beyinsiz kurdun ölümünden öğrendim.'' der. ''Bu adaleti nereden öğrendin?'' deyince bak, ''Şu yerde yatan beyinsiz kurdun ölümünden öğrendim.'' der. Şimdi bu noktadan maalesef dünyada böyle bir Arslan'ın adalet anlayışıyla tatbik edilen bir dünyada yaşıyoruz. Kim ne derse desin. Gerek ülkemizde gerek dünyada maalesef böyle bir adalet hakim. Şimdi sen burada kalkıp kurt misali kendi aklınla, mantığınla hareket edersen işte elin Arslan'ın beynine Vurur pençesini dağıtır beynini. Onun için eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize rehber olarak gönderildiyse kıyamete kadar gelecek bütün müminlere hem dünyasının hem de ukbasının ahiretinin kurtuluşu adına bir lider, bir örnek, bir rehber gönderildiyse mümin kendi aklıyla değil Kur'an'ın ve Efendimizin aklıyla hareket ederse ne dünyası? Ne de ahireti inşallah Berbat olacak Karanlık olacak Onun izinden Onun yolundan giderse Hem dünyası hem de Aydınlık içerisinde olacak Diyoruz ve Cenab-ı Hak bizleri Kendisinin emirleriyle Kur'an'ın ayetlerinin nuruyla Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Aklıyla Hareket eden kullarından eylesin O'nun yolundan, O'nun izinden, O'nun tozundan ayırmasın. Rabbim bizleri, burada biz onları çok anıyoruz, çok zikrediyoruz. Allah'ı anmak en güzel şey. Efendimiz'i yad etmek, O'na selatü selam getirmek en güzel şey. Ey her şeye sahip olan Rabbimiz, ey her şeyi gören Rabbimiz, biz şu dünyada, seni ve Habibini çok anıyoruz, çok yad ediyoruz, çok zikrediyoruz. Ne olursun sen de Habibin de öteler ötesinde bizi anarak sahipsiz bırakma. Bize sahip ol Ya Rab diyor. Bunu şu güzel günün sabahında bir dua yerine geçmesini ümit ederek şimdilik sizi kısa bir arayla baş başa bırakıyor. Sonrasında Aile İlmihali bölümünde yeniden buluşmak üzere sizi bir ilahiyle baş başa bırakıyoruz efendim. <Gülüyor> kahala Sin diye din sin diye tüm öfkeler sebaharı ortayerde de karıserler benden izyon beklerler dilinden Rabbime. Gelme beklerler dilimden Rabbime ve Bin canım olsun feda Din Canım olsun feda Resulün canı sağ olsun Resulün canı sağ olsun Ayağı Yürekleri yok bunların sevgiden söz edemezler Geldik Aile İlmihali bölümüne Bugünkü Aile İlmihali bölümünde ilk mevzumuz Ana baba Yavrusunun yuvasını yıkan Kişi olabilir mi Soru Enteresan hayret verici bir soru Anne baba Yavrusunun yuvasını yıkan Kişi olabilir mi İnsan ilk etapta Mümkün değil deniyor değil mi bir baba ve anne yavrusunun yuvasını bozabilir mi? Aile ocağını söndürmeye yönelik tutum ve davranış tavır içinde olabilir mi? İlk bakışta insan buna ihtimal veremiyor. Hatta hemen cevap vermek de istiyor. Hayır, bir baba ya da ana, anne ne oğlunun ne de kızının yuvasını yıkmak isteyemez. Aile saadetini bozmaya yönelik telkinde bulunamaz. Ne yazık ki beklenen bu olmasına rağmen olan bu değildir. Kızının yuvasını, oğlunun ocağını bozacak tutum ve tavır içinde olan baba da vardır annede. Niçin mi böyle? Sebepleri çok ama ne olursa olsun bazı babalar, anneler beklenmeyen yanlışa sebep olabiliyorlar. Şayet gelin kendilerine hoş görünmemişse, isteklerine uygun hareket etmemişse, Ki istenen uyum sağlamasıdır, Bu defa ver yansın ediyorlar gelin aleyhine. Bir de bakıyorsunuz ki evlat, Hanımı ile ana babası arasında sıkışıp kalmış, Kime göre hareket edeceğini bilemez hale gelmiş. Ya ana babanın telkinine uyacak, yuvasını bozmaya yönelecek yahut da ısrarlı şekilde gelen telkinin altında ezilmeye devam edecek sen bu kadını bırak sana biz daha iyisini buluruz bir defa ana babalar bilmeliler ki evlenen oğul artık elleri altında emir eri gibi tuttukları bekar çocukları değildir evlenmiştir yani artık kendi başına yaşayacak hale gelmiştir. Onun da bir ailesi, onun da bir müstakil hayatı olacaktır. Siz onu süt çocuğu gibi görmeye, hayatına müdahale etmeye devam edemezsiniz. Bırakın yakasını, yaşasın müstakil hayatını. Hanımı size hizmet eder, saygıda bulunursa takdir ve tebrike şayan bir tutumdadır. Ama bunu siz beklemeyin. O göstersin. O duysun bu saygı ve hürmeti. Şayet dini ölçülerle zorlayacak olursanız karşınıza şu gerçekler çıkar. Gelin sizinle birlikte yaşamaya mecbur değildir. Ayrı ev isteyebilir. Beyinin gücü yetmiyorsa aynı evde ayrı yaşayacağı oda bile isteyebilir. Bu odanın müstakil ev gibi özelliği de olacaktır. Gelin beynin babasına, anasına hizmet etmeye, arzularına uymaya mecbur değildir. Ancak uyum göstermesi, anlayışlı davranması elbette ideal olanıdır. Bu da zorla olmaz. Öyleyse artık elinizin altında bulundurmaya alıştığınız oğlunuzu, gelininizi birazcık bırakın hayatlarını yaşasınlar. Bir gölge gibi takip ederek kendinize isyan ettirmeyin. Hürmeti kendiliklerinden duymalarını bekleyin. Zorla duyurmaya çalışmayın. Evet, şu ifadelerin oluşmasına sebep olan bir konuşmanın özetini arz edeyim sizlere. Sizler de ibretle bakın olaya. Kızcağız bakın neleri nasıl anlatıyor. Hocam, babam evimize geldi, beyimle tartıştı. Ondan sonra elimden tutup beni evine götürdü. Beyime, ''Sana kız falan yok. Bekle, gör.'' dedi. İki tane oğlum şu anda beyimin yanında. Ben babamın bedduasından korktuğum için babamın evinde beklemekteyim. Ne olacak benim halim? Bir tarafta beyim, bir tarafta babam. Babamın bu tavrı doğru mu? Siz böyle baba gördünüz mü hiç? Damadıyla bir konuda tartışacak... Kızınca da kızının elinden tutup tekrar geriye döndürecek. İki tane de torun geride anasını bekleyecek. Bir de şu ananın telkinine bakın. Oğlum ben bu gelini beğenmiyorum. Hep kendi başına hareket ediyor. Beni dinlemiyor. Sen bunu götür. Babasının evine bırak. Sana dünya güzelini bulurum ben. Ne güzeller var şu piyasada. Bunlar kızının oğlunun yuvasını yıkmaya yönelik yanlışlardır. ...hem de ana babadan beklenmeyen yanlışlar. Evlatlar, böylesine haksız istekte bulunan ana babanın sözlerine uymaya mecbur değiller. Kurulmuş yuva yıkılmamalı ama ana babada kırılmamalı, bir münasip dille kendilerini aydınlatılma ciheti tercih edilmelidir. Ana babanın istekleri haklı olursa uyulur, olmazsa uyuma mecburiyeti söz konusu olmaz. Bu konudaki bedduaları da tutmaz. Çünkü haklı değiller. Haklı olmayan beddualar etkili olmaz. Haklı olmayan beddualar, bedduanın manasını biliyorsunuzdur. Bed kötü manasında, dua da zaten dua, beddua kötü dua manasında, zaten ismi üzerinde duanın kötüsü olmaz, olamaz, olmamalı. Ama maalesef duasında başkasının kötülüğünü, kötü şeylerini isteyenler, eğer o bedduaya karşı layık değilse o yapılan beddua, kötü dua döner yapanı bulur diyoruz. Ve bir başka hususa geçiyoruz. Öz anne babadan başkasına anne baba denilebilir mi? Evet bu da maalesef sorulan çok sorulardan birisi. Hiçbir evlat annesi ile babasını geriye itip başka anne babayı onların önlerine geçirmek istemez. İnsanın yaratılışında yer alan temel duygudur bu. Her evladın kendi annesi, babası kendisi için en önde olur. Onların önlerine başka anne babaları geçiriyor. İntibarı vermekten çekinmesi gerekir. Çünkü en önde tuttuğu gerçek anne babaya dayanarak kendi kökünü, neslini korur, namahremlik sınırları, miras olayları, akraba yakınlıkları gibi tüm hukuki sorunlar hep gerçek ana babanın en önde görünüp bilinmesiyle hükme bağlanır. Nitekim evlat edinmelerde bile çocuğun gerçek anne babasının inkar edilip unutturulması günün birinde evlenecek olan bu çocuğun, kendi anne babasının çocuklarıyla evlenme ihtimalini hep hatıra getirir. Muhtemeldir ki evlendiği kimse unutulduğu kendi öz ana babasının çocuklarından ya da yakınlarından birisi olsun. Nikah düşmeyecek bir yakınıyla evlenmiş bulunsun. Bunun için evlat edinenler ve evlatlık olanlar gerçek anne babayı kaybetmenin mahsurlarını hatırlayarak kökene ait bilgiyi hep muhafaza etmeleri gerekir. Osmanlı bu konuda öylesine titizlik göstermiştir ki, gerçek anne babanın şaiba altına girmemesi, hissi bir rahatsızlık meydana gelmemesi için, hanımın annesine anne, babasına da baba dedirtmemiş. Bunun yerine fevkalade hürmetli ve saygılı, güzel bir tabir bularak, kayın baba, kayın valideyi tercih etmiş. Asırlar boyu da bu hürmetli tabirler benimsenerek kültürümüzde yerini yerine yerleşmiştir. Nitekim oğulların kayın valide, kayın peder tabirlerini kullanmalarından hiçbir anne baba da gizli bir rahatsızlık duymamış. Bu Anadolu insanına, Türklere mahsus bir hürmet ifadesi olarak yan etkisiz iftiharla söylene gelmiştir. Ahzab suresi 5. ayette mealen çocuklara ana babalarının ismiyle hitap edin. Onları başka ana babalara mal etmeyin manasına gelebilen ikazdan da bu işari manayı çıkarmak mümkündür. Bu itibarla kayınpeder ve kayınvalideler damatlarından ille de baba anne diye hitap beklememeli, anne baba ifadelerini, Saygı ve hürmetin tek şartı gibi görmemeliler. Bunu gelinler için de ifade ediyorum, damatlar için de, kız için de, erkek için de. Yani bunun için bana anne demiyor, bu kız niçin baba diye ifade etmiyor? Bu çocuk niçin bana anne baba demiyor diye hiçbir kayınvalide, kayınbaba anne baba öyle bir yanlışa, öyle bir suizanına, öyle bir vehme kapılmasınlar. Çünkü öyle bir şart yok. Evet. Aslında kayınvalide kayın peder tabirlerini yeterli bir hürmet ifadesi olarak kafi bulmalı. Bu tabirlerin de zaten valide ve peder makamına kayın olanlar demek olduğunu unutmamalılar. Aslında mühim olan hürmet ve saygıdır. Baba, anne demeseler de onları baba anne makamında görmeleri yeterlidir. Nitekim ecdadımız da baba ve anne dememiş ama baba anne makamında görmüş kayınbaba ve kayınvalide tabirlerini nesillerine intikal ettirerek gelmişlerdir. Böylece de gerçek anne babaların geriye itiliyoruz duygusuna girmelerini önlemiş, onların gizli rahatsızlığına da mani olunmuş akrabalar arası muhtemel rekabete de fırsat verilmemiştir. Hemen ilave edelim ki alışkanlık eseri anne baba denmesi de yasaklanmamıştır. Yani demek ki bir şart değil, illa da olmazsa olmaz değil veya niçin bana yapmıyor bu saygısız diye itham etmek doğru değil değerli dinleyiciler. Bu noktadan gerçek olan saygıdır, hürmettir. Nice insanlar var ki yüze karşı anne baba deyip arkasından kocasını örgütleyip, programlayıp böyle çok güzel de böyle hazırlayıp çocuğun halini, ahvalini annesine, babasına karşı soğutmuş ve çocuğu annesinden, babasından uzaklaştırmıştır. Bu gerçek hürmet, gerçek saygı değil. Velev ki anneciğim, babacığım dese bile o gelin bu noktadan annelerimiz, babalarımız böyle bu gibi ifadelere takılmasınlar, takılıp kalmasınlar. O insanın Gerek gelin gerek damat gerek kız gerek erkek halinin ahvalinin kendilerine olan saygılarının sevgilerinin tutumlarının şekline baksınlar. Dolayısıyla zaten dinen de böyle kız veya erkek evlendiği kızın veya erkeğin annesine babasına anne baba demek zorunda değil. Böyle bir vazifede yok böyle bir sorumlulukta yok. Yapılmadığı zaman da bir suç teşkil etmiyor değerli dinleyiciler. Bir aile ilmi halinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir sabahın bereketi programında yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını ve yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevginin eksik olmamasını, Dudaklarınızdan da dualarınızın hiç ama hiç daima devam ederek daim ve kayım olmasını diliyoruz ve o duaların Rabbim nezdinde kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini o rahmeti sonsuzdan niyaz ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Dua edenlere Cevap veren Izdırapları Dindirip ihtiyaçları gideren Devrilenleri Kaldırıp doğrultan Çatlayıp kırılanları Sarıp Sarmalayıp tedavi eden Yüce Rabbimize onun ilmi adedince, Hamdü Sena, ölümün yüzündeki perdeyi yırtan, kabri ebedi saadet aleminin bekleme salonu olarak gösteren, her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri Hızır çeşmesine ulaştırıp, Onlara sonsuzluk yolunu iksiri içeren, ölümsüzlük iksiri içeren sevgili Habibine, onun nezih ailesine, seçkin asabına Selatü selam ediyor. Ve bir kez daha başımız eğik, boynumuz bükük, kalplerimiz mahzun, her zaman Çaldığımız kapının tokmağına arz-ı hal etmek üzere dokunuyoruz. Rabbimiz dualarımızı kabul buyur. Aczimize, zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç oluşumuza merhametinle mukabelede bulun. Aşılmaz gibi görünen zorlukları, bizim için kolaylaştır gayi hayallerimize hakikat urbası giydir bizi dünya ve ahirette utanılacak durumlara düşmekten muhafaza eyle Rabbimiz gönüllerimizi ve bütün kullarının kalplerini iman İslam ve Kur'an yolunda hizmete tevcih buyur sineleri bize düşmanlıkla köprüp duranlara karşı yardımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amellerle o amelleri işlemeyen muvaffak kıl bütün bunları senden senin güzel isimlerinin hakkı için ve efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine istiyor Dileniyoruz Rabbimiz Salatü selam efendiler efendisinin güzide ailesinin ve yıldızlar kadar parlak ashab-ı kiramının üzerine olsun amin diyoruz. Allah ve insan, tekmil insanlık her an Allah duygusuna aç. Zihinler şirazesiz, zihinler ona muhtaç. Sezer her zaman temiz vicdanlar bu duyguyu, Düşünce çıkmazları Rab'be ulaşma koyu. İlmin o engin ufku, mantığın hünerleri, dolduramıyor imandan boşalan yerleri. Bir sürü ulama ve bir sürü de filozof, nazariyeleri çarpık, düşünceleri kov. Ne fikirlerinde sadra şifa veren beyan, ne madde ötesini olduğu gibi duyan, anlayışlar kısır, her şeyin mebde meçhul, ve yığınlar, faraziyeler anında malum. Oysa her renkte ve her seste ondan bir mana. Ruh ve hikmet ufkunda her şey insandan yana. Varlık onun nuru, o nurun dalgalanışı, o hem varlığın hem de hadiselerin başı. Bu sırrı kavrayan gönüller oturaklaşır. Ancak oturaklaşan ruhlar ona ulaşır. Gözsüz görmese de her yanı o kaplamakta. Sırra hep bu ilahi münasebet akmakta. Ve duygular ona uyanmakta perde perde. Bir buslat istikametinde ki az ileride. Her tarafta kevserden gürül gürül çeşmeler. Her yanda... İnsan Allah bestesinden nameler. Fikir bu ufka erip gönülle birleşince ayrı bir visal kapısı açılır her gece. Bu eşiği aşan ruh kendi özüne erer gerçek insan olmaktan gaye de buymuş meğer.